Müslüman Müzik dinler mi? E, şarap da içer Müslüman Dinler tabi Bu bir cinayettir, günahtır Allah affetsin ama bid'at değildir Müzik dinlemek Bid'at değildir Ama açarsın Müslüman Radyoyu Şimdiki sıradaki parçayı Uhud şehitleri için sunuyorum Der işte Ve rahbani işte Hristiyanlığın kaldırılmasını sağlayan süreç bu. Sıradaki parçayı Uhud şehitlerine sunuyormuş. Sonra askerdeki kardeşine, ondan sonradaki bütün mücahitlere, Filistinlere. Fesübhanallah bu parçada Kabe'nin kesilmiş bir örtü parçası filan mı zannediyorsun? Bir dans havaları affedersiniz, rezil şeyler. Ne oluyor? Uhud şehitlerine parça sunuyorlar. وَرَهْبَانِ يَتَنِبْ تَدَعُهَا Hahamlar da bu rezaleti yapmışlardı. Musa'dan sonra din uydurmuşlardı. Aynı şekilde papazlar da lanetli bir şekilde İsa Aleyhisselam'ın onlara tembih etmediği şeyi yaptılar. Onların belki o zamanlar henüz piyanoları, miyanoları keşfedilmediği için İsa'nın ruhuna sunulmak üzere piyano masasına oturmamışlardı ama İsa'nın dilinden çıkmayan Aleyhisselam Veya Allah'ın onlara şeriat olarak göndermediği şeyleri yaptıkları için Rezil bir hale düştüler Allah yeryüzünün en mucizevi insanı olan Musa Aleyhisselam'ın ve İsa Aleyhisselam'ın Eliyle göndermiş olduğu mübarek dini onlardan aldı Kıyamet günü hem hem Dinsiz gavurlar olarak Allah'ın huzuruna çıkacaklar hem de hem de öyle mübarek bir dinin kalkmasına sebep olmuş caniler olarak dirilecekler şimdi normalde tabi ki e, bundan 50 sene önce 50 sene önce birisi çıkıp Uhud şehitleri için sıradaki parçayı söylettiriyoruz diye söyleyecek olsaydı herhalde Oradaki Müslümanlardan birkaçı kalp krizinden gitmişti. Uhud şehidi için saz çalınır, dümbeleye vurulur mu ya? Sen bir defa Uhud şehitlerinin ismini nasıl anarsın böyle ulu ortağı? Uhud, bir orkestranın adı mı? Orkestramızın yıl dönümünde bir parçada seni icat etmiş ol. Bu ne vahim şeydir. 50 sene önce bu söylenmez.